Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 11. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Onlar yanlarına döndüğünüz zamanda size özür beyan ederler. De ki Boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye ''Size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Hoşnu dolasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnud olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz.'' Bedeviler, inkârcılık ve iki yüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah, her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup, iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak, sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak, ve temize çıkarmak üzere, mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan, onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte, ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki, kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah, tevbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle, her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size, yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa, Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Rasulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yaptırmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve O'nun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir?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 kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlıkta da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri! Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de, onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı duaysa, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. İbrahim, gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah, bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan, onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost, ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutup, Arkasından Allah tevbelerini kabul buyurduktan sonra, o sıkıntılı zamanda peygambere bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, Vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Hiç şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmakta ve rahmetiyle kuşatmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan Bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, Bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber, müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biriniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden ''Bu hanginizin imanını artırdı ki?'' diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar birbirlerine bunu müjdelemek isterler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkârcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ben yalnız ona güvenip dayanırım, o büyük arşın sahibidir.'' Yunus Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler bu kuşkusuz, apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe, şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp, O'nun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, Yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen odur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Geceyle gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım. Karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da, Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi, Kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumdan kurtardığımızdaysa Sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkârcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dilseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran, veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de. Göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? onların yakıştırdıkları ortaklardan, onun yüce ve münezzeh olduğuna şüphem yoktur. İnsanlar, inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir toplumdan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzeninizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda eğer bizi bu felaketten kurtarırsan vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra... Gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti, Yahut Güpe gündüz emrimiz ulaşır da, onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur... Ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, Kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri, sanki kap karanlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyiniz diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler. Ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık vatağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği, onlar artık iman etmeyecekler şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, İlkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır? Yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu zaten zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta, ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki, onlar mahiyetini bilemedikleri, ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de. Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinden seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa, gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar, hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar? De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse... Günah içinde boğulmuş olanların böylece acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? İnanmadığınız için hemen olsun istediğiniz şey olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir. Tadın bitmeyen azabı, vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki elbette, Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, Kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, Buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkârdır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan, ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca zam peşinde gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için, Bunda dersler vardır. Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar, kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bilmem zorunuza gidiyorsa, birin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın. Ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana, Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanlarıysa ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlar açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi, ''Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin?'' Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi. Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah, günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı, Musa'nın kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun, o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi Musa ey karmim dedi eğer Allah'a iman ettiyseniz gerçekten ona teslim olduysanız artık yalnız ona güvenip dayanın onlar da şöyle karşılık verdiler yalnız Allah'a dayanıp güvendik Rabbimiz bizi o zalimler için imtihan aracı kılma merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa! inananları müjdele! Musa, Rabbimiz dedi. Sen firavuna ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz! Artık onların servetlerini silip yok et, kalplerine sıkıntı ver, elen veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu: İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğlarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El-Hak inandım ki, İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştı. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki, senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrail oğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda, Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar kendilerine her türlü kanıt gelse bile elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç, nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış, ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça, hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki bekleyin bakalım ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle İnananları kurtarmak bize düşer. De ki, Ey insanlar, Eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, Bilin ki, Sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak, Sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana, Müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp, sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan, kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen odur. De ki, Ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedildiyse ona uyu ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lamra Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, onlar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o, Kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru